bildiğimi de unutmuşum siz de görüyorsunuz çalamıyorum ki bildiğimi de çok konuşuyorsun bemirim diye tersledik gezbi çal efendim sen çal geçer akşam geçen sabah ne eğlendik ne eğlendik dışarıda rüzgar diyor. boğaz boyunca derinden gök gürlemeleri duyuluyordu vesii köyü birer birer yakıyordu ışıklarını Elektrik trenleri yolcularını New York'tan yağmur altında evlerine koşturuyordu. İnsanoğulları için temelli bir değişme saatiydi bu. Havada heyecanlar yavruluyordu. Anladım ama bunu bilmeyecek ne var? Zenginler para, fakirler çocuk yapar. Arada tabii arada, kimi yatakta kimi ayakta. Allah'a demek için yanlarına gittiğimde baktım Gatsby'nin yüzünde yine şaşkınlık izleri belirmiş. Sanki o anda duyduğu mutluluğun üstüne titrek bir kuşku gölgesi düşmüştü. Kolay değil, beş yıl bu. Daha o akşam bile Daisy'nin düşlerine çıkışamadığı anlar olmuş olmalıydı. Ama Daisy ne yapsın? Öyle azmanlaşmıştı ki kurduğu hayal değil Daisy'nin her şeyin ötesine geçmişti. Yaratıcı bir tutkuyla bağrına basmış onu. Semtine düşen her alacalı tüyü üstüne ekleyerek büyütmüştü. İnsanoğlunun hayali fener gönlünde meydan okuyabilecek ne öyle bir şevk ne de öyle bir tazelik vardır. Ben yüzünü gözlediğim sıra fark ettim. Toparladı kendini biraz. Daisy'nin elini elinin içine aldı. O da eğilip kulağına bir şey söyledi. O zaman işte bir coşu sağınağı içinde Deysi'ye döndü. Galiba onu en çok saran şey o bir inip bir çıkan, o ateşli, o hummalı sesti. Kendi başına bir düştü çünkü. Olumsuz bir ezgiydi o ses. Beni çoktan unutmuşlardı. Yine de Deysi başını kaldırdı, elini uzattı. Gatsby tanımadı bile beni. Bir daha baktım onlara. Onlar da yaşamın cinene çarpılmış öyle ırak gözlerle bana baktılar. Çıktım odadan. Merdivenlerden inip yağmurun içine daldım. Baş başa kaldılar geride onlar. İşte bu sıralarda New York'tan hırslı bir genç muhabir gelip Gatsby'nin kapısını çaldı. Bir DJ olup olmadığını sordu. ''Ne hakkında yani bir diyeceğim var mı?'' diye bir kibarca sordu. ''Hani bir demeç vermek istiyorsanız.'' diye. Beş dakika süren bir karmaşanın sonunda anlaşıldı ki, gazeteci idarehanede ya açığa vurmak istemediği ya da iyice kavrayamadığı bir mesele dolayısıyla Gatsby'den söz edildiğini duymuş. Boş günüymüş o gün zaten, övgüye değer bir girişkenlikle Bir kurcalayalım bakalım diye trene atlamış gelmiş. Körüne sallamış ama muhabirin sezisi cuk oturmamış da değil. konuk konukseverliğinden yararlanıp da geçmişi üstünde söz sahibi kesilen yüzlerce kişinin yaydığı kötü kişiliği yaz boyunca öylesine dal budak salmış ki gazetelere düşmesine ramak kaldıydı. Kanada'ya yer altından petrol hattı döşeneceği yollu Çağdaş efsaneler hep Gatsby'e yakıştırılıyordu. Hele bir de ortada yemeyip içmeyip anlatılan ömür bir hikaye vardı. Sözde Gatsby bir evde değil de ev biçiminde bir gemide yaşarmış. Long Island kıyısı boyunca bir aşağı bir yukarı bu gemiyle kimseye sezdirmeden gezermiş. Bütün bu uydurukların Kuzey Dakotalı, James Gatts'i ne demeye hoşnut ettiğini anlayabilirsen aferin. James Gates dediysem asıl adıydı. Hiç değilse nüfus kütüğündeki adıydı. 17 yaşındayken tam hayata atıldığı sırada Den Cody'nin yatının Superior Gölü'nde demir attığını gördüğü anda adını değiştirmişti. O ikindi üstünde yırtık, jarse bir gömlek, ayağında yelken bezinden pantol, Kumsalda dalga geçen James Gates'le ama oracıktan bir sandal ayarlayıp Tolumen'in yanına kadar gelen Kodiye yarım saat içinde açılmazsa fırtınaya yakalanıp yatanın paramparça olacağını haber veren genç daha o anda adıyla sanıyla J. Gatsby'di. Bana kalırsa çok daha önceden hazırlamıştı o ismi. Anası babası kararsız, Beceriksiz çiftler takımındandı. Hiçbir zaman onları anası babası yerine koymamıştı ki zaten. Aslında Long Island'ın Westy e. köyünde oturan J. Gatsby, kendi üstüne kurduğu Eflatuni hayalden doğmuştu. Şunun bunun değil, Tanrı'nın oğluydu. Bu sözün bir anlamı varsa var, yoksa yok zaten. Tabii babasının yolunda yürüyecek. O azman, o baya, o güzelin hizmetine girecekti. Ne yapsın o da 17 yaşında bir oğlanın kurabileceği bir Jay Gatsby hayali kurdu. Bu hayalde de sonuna kadar sadık kaldı. Bir yıla aşkın zamandır deniz tarağı toplayarak, alabalık avlayarak, iş buldukça boğazı tokluğuna çalışarak, Superior Gölü'nün güney kıyısı boyunca sürtüyordu. O sarım gibi günlerin yarı aylak, yarı kıran kırana düzeni içinde kayışlaşan kahverengi vücuduyla sere serpe yaşıyordu. Erken tanımıştı kadınları. Onun şımarttıkları içinde gözünden çabuk düşmüşlerdi. Kız olan kızları toylar diye öbürlerini de o korkunç öz uğraşımı içinde kendinin olağan saydığı şeyler uğruna ayılıp bayıldıkları için hor görünüyordu. Ama gönlü sürekli bir çalkantı, bir dağdağa içindeydi. Geceleri yatağına en saçma sapan, en olmadık kuruntular periliyordu. Lavabonun üstünde saat tıklıya, ay nemli ışığıyla yerde üst üste yatan elbiselerini ıslata dursun, tarifsiz rüküşlükle bir evren beyninde ağ örüyordu. Her gece civcivli bir sahnenin üstüne uyku o geniş kollarıyla kapanıncıya kadar hayallerinin örgüsüne yeni ilmikler atardı. İlerideki şanına haber eden bir sezi onu birkaç ay önce Güney Minnesota'da Olaf'ın adlı Protestan Koleji'ne götürmüştü. Orada kendi alın yazısının davullarına hatta Kaderin özüne gösterilen vurdum duymazlık karşısında kafası bozulmuş, hem de masraflarına karşılık koştukları kapıcılığı kendine yakıştıramamış olacak ancak iki hafta kalmıştı. Sonra yine Superior Gölü kıyısına vurmuştu. Dan Cody'nin yatı sığda demir attığı gün boştaydı hala, iş arıyordu kendine. Cody o zaman elli yaşlarındaydı. Nevada gümüş madenlerinin, Yukon ocaklarının, 1775'ten bu yana yer alan bütün maden akınlarının damgasını taşıyordu üstünde. Milyonlar vurduğu Montana bakırları alışverişinden, vücutça sağlam ama buna da bunayacak halde çıkmıştı. Bunu sezen sürüyle kadın, parasının üstüne oturmak için yapmadığını bırakmamıştı. Kadın gazetecilerimizden Elleke'nin zaafına Madame de Montonluk edip Cody bir yatla denize salışının hiç de tatlı olmayan dallı budaklı hikayesi 1902 yılında Ukala gazetelerin başlıca sermayesi olmuştu. Küçük Kız Körfezi'nde James Gates hazır gibi yetiştiği sırada konukseverliği kabak tadı veren sahiller boyunca kıyı seyrine çıkalı 5 yılı bulmuştu. Kürekte oturmuş, başı havada, parmaklıklı güverteyi seyreden genç Gatsby'nin gözünde o yat, dünyanın bütün cicilerine, güzelliklerine bedeldi. Herhalde Cody'ye de gülümsemiştir. Gülümseyince kendisinden daha çok hoşlandıklarını daha o zamandan sökmüş olmalı. Her neyse, Cody ona birkaç soru sordu. Baktı cin gibi, alabildiğine de hırslı. Birkaç gün sonra Dult'a götürdü. Bir lacivert ceket, altı tane bez pantolon, bir de yat kasketi aldı ona. Tolome, Hind adalarına, Börbürü sahillerine doğru yola çıktığında de güvertedeydi. İşi sıfatı neydi? Kestirmesi güç. Kodiye sırasına göre kimi kamarotluk, kimi ikinci kaptanlık... Süvarilik, katiplik, kimi de gardiyanlık bile ediyordu. Çünkü Cody ayıkken kafayı bir tütsüledi mi ne hatlar işleyebileceğini pek iyi biliyor, bu gibi hacetleri karşılayabilmek için gitgide Gatsby'e bel bağlıyordu. Bu düzen bir beş yıl sürdü. Bu arada tekne kıtayı üç kere dolandı. Bir gece Boston'da Elleke'in yata gelmesi, bir hafta sonra da Don Cody ev sahipliğinde kusur işleyip ölmeseydi bu böyle alabildiğine sürüp gidecekti. Gatsby'nin yatak odasında asılı resmi gözümün önünde. Asık, yavan suratlı, etli canlı, yaşlıca bir adam. Amerikan tarihinin bir süresince sınır boyu meyhaneleriyle batakhanelerin gözü kanlı zorbalığını Doğu limanlarına yeniden bulaştıran Sefih Akıncı. Gatsby'nin öyle az içki içmesi de dolayısıyla da olsa Cody'nin sayesinde. Kimi zaman oturak alemlerinde kadınlar içki içmemesine tutulup saçına başına şampanya sürerlermiş. Miras dediği de Cody'nin bıraktığı paraydı. Topu 25 bin dolar. Alamamış ama kendisine karşı kullanılan hukuk hilesinin inceliğine varamamıştı bir türlü. Onca milyondan geriye ne kalmışsa olduğu gibi Elle e gitmişti. Bütün kârı kişiliğine o biçilmiş kaftan gelen yetişimiydi. J. Gatsby'nin silik dış çizgilerinin içerisi dolmuş bir adam çıkmıştı ortaya. Bütün bunları çok sonra anlattı bana. Ama bu bilgileri, bu araya sıkıştırışı, geçmişi üzerinde dolaşan, o düpedüz uydurma söylentilerin kabalarını kazımak için. Üstelik bunları bana anlattığında, ortalık öyle karışmıştı ki, hakkında her şeye inanıp, hiçbirisine inanmayacak hale gelmiştim. Ondan işte, Gatsby sözüm ona birazcık nefes ala dursun, bütün bu kör sanıları temizli havale için, Bu duraklamadan yararlanayım istedim.